Seslendirenler, Ahmet, Serkan Öztürk, Aysel, Sibel Öztürk, Anlatan, Murat Yılancı. Ahmet Bey, bayram günü kurbanını kestikten sonra, payına düşen etlerin çoğunu kurban kesemeyen fakir ailelere dağıtmış ve ailesine ayırdığı küçük parçayı alarak evinin yolunu tutmuştur. Karısı Aysel Hanım, Ahmet Bey'in koca kurbandan, ...yine küçük bir parça etle dönmesini içerlemiştir. Her bayram aynısını yapıyorsun Ahmet Bey. Tamam fakir fukaraya dağıtmak sevaptır ama... ...kurban etinden aynene de ayırman lazım. Doğrusu budur. Ayırdık ya hanım. Kocaman et işte. Bize fazlasıyla yeter de artar. Cık. Yetmiyor Ahmet... Konu komşu geliyor, misafir geliyor. Bir lokma etle geçiştirmek zorunda kalıyorum onları. Vallahi bu kadarcık eti gösterip biz kurban kestik desem kimse inanmaz. Bırak inanmasınlar hanım. Konu komşunun bizim ne kestiğimizi, ne kadar et çıkardığımızı, ne kadar dağıttığımızı bilmesi gerekmez ki. Neyin ne olduğunu Allah biliyor. Hem fakir fukaraya dağıtmadıktan sonra kurban kesmenin ne anlamı var? Lafı çarpıtıyorsun. Ben sadece makul ölçülerde dağıtıyorum Önce eve getirirsin eti. ...sonra da konu komşuya pay eder... ...kendimize de ayırırız. Bunun adeti budur. Daha eve gelmeden gidiyor bütün et ya. Dağıtmanın adeti mi olurmuş hanım? Hem niye bu kadar dert ediyorsun ki? Biz nasıl olsa kurban bayramı haricinde de et yiyoruz. Kestiğimiz kurban etinden şöyle tadımlık yesek bile yeter. Midesi bayramdan bayrama et gören... ...dünya kadar insan var. Bu aslında onların bayramı. Ciğer dağılmamışsın. Nasıl unutursun? O kadar da tembihlemiştim. Ciğerinden pay almayı unutma diye. Valla ayırmıştım ayırmasına da yolda garibanın birini gördüm. Et getiren oldu mu sana diye sordum. Yok dedi. Ciğeri ona verdim ben de. Allah razı olsun dedi. Çekti gitti. Çok sevindi gariban. En sevdiğim yerini verdin ha? Kabul etmiyorum Ahmet Bey. Seneyi de böyle bütün eti dağıtıp gelirsen buluşuruz ona göre. Eve getireceksin bütün eti. Kendi bayımızı ayırıp sonra dağıtacağız konuya komşuya. Tamam tamam. Seneye de öyle yaparız artık. Apartmanın çocukları geldi herhalde. Ahmet amcaların hiç unutmuyor yumurcaklar. Apartmanda ilk önce benim elim öpmeye geliyorlar. Kimse bayram çikolatalarına sene kadar para harcamıyor da ondandır. Millet şekerle geçiştirirken sen yığıyorsun önlerine. Vereceğim tabii. Helal olsun onlara. Bayramda en iyisini hak ediyorlar. Bayramı mübarek olsun Ahmet Ahmet amca. Ahmet amca bayramın mübarek olsun. Sağ olun çocuklar. Berhudar olun. Al çikolatalardan bakayım. Al al al. Ceplerine doldur. Hadi al, al utanma. Ama aç karnına yeme ha. Hasta olursun sonra. Sağ ol Ahmet amca. Teşekkür ederiz. Şekerler çok güzel gerçekten. Bayramın varlık olsun Ahmet amca. Ahmet bey ve Aysel Hanım bayramın birinci gününü bayramlaşmayla geçirmişler. Aysel Hanım gelenleri ağırlarken Ahmet Bey'in kurban hikayesinden demlemayı ihmal etmemiştir. Hanımının bu takılmalarına ses çıkarmayan Ahmet Bey... ...ertesi gün uyandığında Aysel Hanım'ın kahvaltı masasını kurmuş halde ağlarken durur. Hayırdır Hanım? Sabah sabah neden ağlıyorsun böyle? Özür dilerim Bey. Kurban etini dağıttığın için dün fazla yüklendim sana. Ne olacak canım? Aldırmadım bile. Gülüp geçiyorum. Buna mı alıyorsun yoksa? Yok. Gece rahmetli babamı gördüm rüyamda. Beyazlar içinde gülümsüyordu bana. Ne güzel işte. Belli ki hayırlı bir rüya. Rahmetli yerinde rahat demek. Sana teşekkür etmemi söyledi. Damadın gönderdiği etler bize ulaştı. Allah ondan razı olsun dedi. Buradaki dostlar ne hayırlı damadım varmış deyince Ne kadar sevindim bilemezsin dedi Seneye Allah nasip ederse iki kurban keselim beni. Sonra senin bildiğin gibi yapıp Sokak sokak dolaşıp Bütün eti eve getirmeden dağıtalım olur mu? Yazan Ümit Cihan Canpolat